Sevgili Peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, takdim. Allahü u ya hamd ve verdiği nimetlere, iyiliklere, sonsuz şükürler olsun. Onun sevgili Peygamberi, insanların her bakımdan en güzeli, en iyisi, en üstünü olan Muhammed aleyhisselama ve onun güzel yüzünü görmekle, faydalı sözlerini işitmekle şereflenen, böylece bütün insanların en kıymetlileri olan eshabının hepsine ve onların izinde gidenlere de dua ve selamlar olsun. Tarihte, cahiliye devri denilen bir dönem vardır. Bu dönemde, Arabistan yarımadasında insanlar, putlara tapıyor, sürekli içki içiyor, kumar oynuyorlardı. Kuvvetli olan, haklı sayılıyor, kadınlar bir ticaret eşyası gibi alınıp satılıyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Sadece Arabistan yarımadası değil, bütün dünya karanlığa gömülmüştü. Asya, Afrika ve Avrupa'da da durum bundan farklı değildi. Elbette bunlardan rahatsız olan, memnun olmayan aklı Selim sahibi insanlar az da olsa mevcuttu ve bunlar Cenab-ı Hakka niyazda bulunuyor, bu karanlık dönemin bitmesi için yalvarıyorlardı. İnsanlara acıyan Allahü Teala, muhtelif asırlarda ve çeşitli coğrafi bölgelerde yaşayan insanlara birçok peygamber gönderdiği gibi, Son nebi ve rasul olan Hazreti Muhammed'i de bu karanlığı aydınlatması için son peygamber olarak vazifelendirdi. Cenab-ı Hak merhamet buyurarak bizi ona ümmet etmekle nimetlerinin en büyüğüne kavuşturdu. Ona tabi olmak uymak lazım geldiğini açıkça bildirdi. Rabbimize bu muazzam nimetinden dolayı ne kadar hamt ve şükretsek azdır. Ehli sünnet adimleri buyurmuşlardır ki her peygamber kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zaman, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden. Kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan ondan üstün değildir. Allahü Teala hiçbir şey yaratmadan önce Muhammed aleyhisselam'ın mübarek nurunu yarattı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize hitaben seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Buyuruldu. Hadisi kutsiide de sen olmasaydın, sen olmasaydın, mahlukatı yaratmazdım. Buyurulmuştur. İmanın asıl şartı hubbifillah ve fillah yani Allahü Teala'nın dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemektir olmadıkça hiçbir ibadet kabul olmamakta sahibinin yüzüne çarpılmaktadır. Bu sebeple alemlerin efendisini sevmemiz farz olmuş ve onun mübarek muhabbetini kalbimize yerleştirmemiz ve güzel ahlakıyla ahlaklanmamız emredilmiştir. Bu muhabbetin devam etmesi için asırlardan beri Peygamber Efendimizin mübarek hayatını anlatan kitaplar yazılmıştır, halen de yazılmaktadır. Onun sevgisinin kalplerimize dolup taşması için ehli sünnet alimlerinin kitaplarından uzun tetkikler yaparak kainatın sultanı Resulullah Efendimizin mübarek hayatını yazmaya çalıştık. Cenabı Hak hepimizin kalbini Peygamber Efendimizin muhabbetiyle doldurup bizleri ehli sünnet alimlerinin bildirdiği doğru yolda bulundursun. Amin. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı. Peygamberimizin mübarek nuru. Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın habibi, sevgilisi Yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlukatın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şereftesidir. Allahü Teala'nın met ettiği bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği son ve en üstün peygamberdir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olup her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübarek ismi tekrar tekrar methedilmiş, pek çok övülmüş manasına gelen Muhammed Aleyhisselam'dır. Ahmet, Mahmud, Mustafa gibi başka mübarek isimleri de vardır. Babasının ismi Abdullah olup, Hicretten 53 sene önce Rebiül ayının 12'sinde Pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tarihçiler, bugünün miladi sene ile 571 senesinin Nisan ayının 20'sine rastladığını bildirmektedirler. Doğmadan birkaç ay önce, babası Abdullah, 6 yaşındayken de annesi Amin'e vefat etti. Bu sebepten Peygamber Efendimiz'e, Dürriyetim, kainat sedefinde bulunan tek, büyük ve en kıymetli inci lakabı da verilmiştir. Sekiz yaşına kadar, dedesi Abdülmuttalib'in, onun ölümü üzerine ise amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Yirmi beş yaşında, Hatice-ül Kübra validemizle evlendi. Bu hanımından doğan ilk oğlunun adı, Kasım idi. Araplarda ilk oğlun babası olarak künyeyle anılmak adetti. Bundan dolayı peygamberimize Ebu'l-Kasım yani Kasım'ın babası denildi. 40 yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu Allahü Teala tarafından bildirildi. 3 sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken Miraç vuku buldu. Miladın 622 yılında 53 yaşında olduğu halde Mekke'den Medine'ye hicret etti. 27 kere muharebe yaptı. 11 Miladi 632 senesinde Rebiülevvel ayının 12'sinde pazartesi günü öğleden evvel 63 yaşındayken Medine-i Menevvere'de vefat etti. Allahü Teala bütün peygamberlerine ismiyle hitap ettiği halde ona "Habibim, sevgilim" diye iltifat etmiştir. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede mealen "Seni alemlere rahmet olarak gönderdik." Enbiya suresi 107. ayet. Ve bir hadisi i de "Sen olmasaydın, sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım." buyurdu. Her peygamber kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ise Dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar her zamanda her memlekette gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en faziletlisi en üstünüdür hiçbir kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir Cenabı Hak onu öyle yaratmıştır Mübarek nurunun yaratılması Allahü hütea her şeyden yani hiçbir şeyi yaratmadan önce sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın mübarek nurunu yarattı. Tefsir ve hadis alimlerimizden çoğu bildirdiler ki Cenab-ı Hak kendi nurundan latif ve büyük bir cevher yaratıp ondan bütün kainatı sırasıyla vücuda getirdi. Bu cevhere Nuri Muhammedi denir. Bütün ruh ve cisimlerin başlangıcı ve menşei bu cevherdir. Eşab-ı Kiram'dan Cabir bin Abdullah bir gün ya allah Allahu Teala'nın her şeyden evvel yarattığı şey nedir diye sorunca her şeyden evvel senin peygamberinin yani benim nurumu, kendi nurundan yarattı. O zaman, levh, kalem, cennet, cehennem, melek, semavat, gökler, arz, yeryüzü, güneş, ay, insan ve cinniler yoktu, buyurdular. Nuri Muhammedi, Adem aleyhisselamın kalbi, ve ceset-i şerifi yaratılınca onun iki kaşı arasına kondu. Adem aleyhisselam kendisine ruh verilince alnında Zühre yıldızı gibi parlayan bir nurun olduğunu fark etti. Adem aleyhisselam yaratıldığında Cenabı Hakk'ın kendisine Ebu Muhammed yani Muhammed'in babası diyerek hitap ettiğini ilham ile anladı ve ey Rabbim bana niçin Ebu Muhammed günyesini verdin diye sual edince Allahü Teala ey Adem başını kaldır dedi Adem Aleyhisselam başını kaldırıp baktığında arşı alada sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yazılmış Ahmet ismini gördü. O zaman, ey Rabbim, bu kimdir? diye sual etti. Allahü Teala da, bu senin zürriyetinden bir peygamberdir. Onun ismi göklerde Ahmet, yerde ise Muhammed'tir. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım yerleri ve gökleri de halketmezdim.'' etmezdim buyurdu. Nurunun temiz alınlardan geçmesi. Adem Aleyhisselam yaratılınca alnına sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nuru şerifi kondu. O nur alnında parlamaya başladı. Kur'an'ı ı Kerim'de bildirildiği gibi Adem Aleyhisselam'dan itibaren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek Peygamber Efendimize kadar geldi. Bunu Allahü Teala ayet-i de mealen şöyle bildirmiştir: Sen yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana intikal etmiş, ulaşmıştır. Şuara suresi 219. Hadisi i şerifte Allahü Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra bu kısımlarından en iyisini Arabistan'da seçti. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra Evlerden, ailelerden en iyisini seçip beni bunlardan meydana getirdi. O halde benim ruhum ve cesedim mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. buyrulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte ise Allahü Teala her şeyi yoktan var etti. Her şey içinden insanları sevdi, kıymetlendirdi. İnsanlar içinden de seçtiklerini Arabistan'da yerleştirdi. Arabistan'daki seçilmişler arasından da beni seçti. Beni her zamanki insanların seçilmişlerinde en iyilerinde bulundurdu. O halde Arabistan'da bana bağlı olanları sevenler benim için severler. Onlara düşmanlık edenler bana düşmanlık etmiş olurlar. buyrulmuştur. Yaratılan ilk insan olan Adem Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın zerresini taşıdığı için alnında onun nuru parlıyordu. Bu zerre Hazreti Havva'ya ondan da Şitt Aleyhisselam'a ve böylece temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed Aleyhisselam'ın nuru da zerre ile birlikte alınlardan alınlara geçti. Melekler ne zaman Adem Aleyhisselam'ın yüzüne baksalar alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu görürler ve ona istiğfarda bulunurlardı. Adem Aleyhisselam vefat edeceği zaman oğlu Şit Aleyhisselama dedi ki: Yavrum, bu alnında parlayan nur son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bunu mümin ve afif temiz hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyette bulun. Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına böyle vasiyet ettiler. Hepsi, bu vasiyeti yerine getirip, en asil ve en kibar kızlarla evlendiler. Nur, kadın erkek, temiz alınlardan geçerek, asıl sahibine ulaştı. Rasulullah efendimizin dedelerinden birinin iki oğlu olsa, yahut bir kabile, İki kola ayrılsa peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın nuru en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda onun dedesi olan zat yüzündeki nurdan belli olurdu. Onun nurunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki her asırda bu soydan olan zatın yüzü pek güzel ve çok nurlu olurdu. Bu nur ile kardeşleri arasında seçilir, içinde bulunduğu kabile, başka kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdu. Nitekim, Peygamber Efendimiz, bir hadisi i şerifinde buyurdular ki, Benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allahü Teala beni tayyip, iyi babalardan, Temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum. Adem aleyhisselam'dan beri, evlattan evlada geçerek gelen ta taruha, ondan oğlu İbrahim aleyhisselama, sonra oğlu İsmail aleyhisselama geçmiştir. Onun da alnında güneş gibi parlayan nur, evladından Adnan'a, ondan Mead'a, ondan da Nizar'a intikal etmiştir. Nizar doğunca, babası Mead, oğlunun alnında nuru görüp, sevinmiş, büyük bir ziyafet vererek, böyle oğul için bu kadar ziyafet az bir şey dediği için, oğlunun adı, nizar yani az bir şey manasında kalmıştır. Bundan sonra da nur sıra ile intikal ederek asıl sahibi olan sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselama ulaşmıştır. Peygamber efendimizin şerefli nesebi Adnan'a kadar şöyledir. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu: Ben Abdullah, Abdülmuttalib, Haşim, Amr, AbdüMenaf, Mugire, Kusay, Zeyt, Kilab, Mürre, Kâb, Lüvey, Galip, Fihr, Malik, Nadr, Kinane, Huzeyme. Müdrike, Amir, İlyas, Mudar, Nizar, Meat, Adnan oğlu Muhammed'im. Mensub olduğum topluluk ne zaman ikiye ayrılmış ise Allahü Teala beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Başka bir hadisi şerifte de Allahü Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından Abdülmuttalip oğullarını seçti. Abdülmuttalip oğullarından da beni seçti buyurmuştur. Kıldı ol nur anın alnında karar kaldı anın ile nice rüzgar sonra havva alnına nakletti bil durdu anda dahi nice ay ve yıl şis doğdu ona nakletti bunur anın alnında tecelli kıldı nur. İrdi İbrahim ve İsmail'e hem, Söz uzanır, ger kalanın der isem. İş bu resmile müselsel, muttasıl, ta olunca Mustafa'ya müntakil, Geldi çün, ol rahmetenlil âlemin, Vardı nur, anda karar kıldı hemin. Dedesi Hazreti i Abdülmuttalib Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş kabilesinin Haşim oğulları kolundandır. Babası Abdullah'tır. Onun da babası Şeybe'dir. Peygamberimizin dedesi olan Şeybe, Medine'de doğdu. Şeybe, babası Haşim vefat ettiğinde daha çocuktu. Bir gün Medine'de, dayılarının evi önünde arkadaşlarıyla ok talimleri yapıyordu. Onları seyreden büyükler, şeybenin alnında parlayan nurdan, onun şerefli bir kimsenin oğlu olduğunu tahmin ederek hayran kaldılar. Ok atma sırası şeybeye geldiğinde, yayını gerip hedefe okunu saldı. Ok, tam isabet edince, o heyecanla, ''Ben Haşim'in oğluyum. Elbette okum hedefini bulur.'' dedi. Onun bu sözlerinden Mekkeli Haşim'in oğlu olduğunu anladılar. O sırada Haşim ölmüştü. Abdümenaf oğullarından biri Mekke'ye döndüğünde Haşim'in kardeşi Muttalib'e, Medine'de bulunan yeğenin Şeybe çok akıllı bir çocuk. Alnında da herkesi hayran bırakan bir nur parlıyor. Böyle kıymetli bir çocuğu yanınızdan ayırmanız doğru mu?'' dedi. Bunun üzerine Muttalip, hemen Medine'ye gitti ve yeğeni Şeybe'yi alarak Mekke'ye getirdi. Mekke sokaklarında, ''Bu çocuk kimdir?'' diye soranlara da, ''Kölemdir.'' derdi. Bundan sonra Şeybe'nin ismi, Muttalip'in kölesi anlamına gelen, Abdülmuttalip olarak kaldı. Abdülmuttalip, Amcası Muttalib vefat edinceye kadar onun yanında kaldı. Abdülmuttalib'in mübarek bedeninden misk kokusu gelirdi. Alnında Allahü Teala'nın habibi Muhammed Aleyhisselam'ın nuru parlar, etrafına hayırlar, bereketler saçardı. Her ne zaman Mekke beldesine yağmur yağmayıp kıtlık olsa, Mekkeliler Abdülmuttalib'in eline yapışıp Kendisini sebir dağına çıkarırlar, dua etmesi için ona yalvarırlardı. O da kimseyi kırmaz, Allahü Teala'ya yağmur ihsan etmesi için dua ederdi. Cenab-ı Hak, Abdülmuttalib'in alnında parlayan sevgili Peygamberimizin nuru bereketine duasını kabul eder, bol bol yağmur gönderirdi. Böylece Abdülmuttalib'in günden güne Kıymet ve itibarı çoğaldı. Mekkeliler, onu başlarına reis seçtiler. Ona karşı gelen olmaz, emri altına giren de rahat ve huzur bulurdu. O devrin hükümdarları da, Abdülmuttalib'in faziletini ve büyüklüğünü tasdik ederlerdi. Sadece İran kisrası onu çekemez, açık ve gizli olarak ona düşmanlık beslerdi. Abdülmuttalib, Hanif dinine tabiydi. Yani Müslüman idi. Bu din dedelerinden İbrahim aleyhisselam'ın diniydi. Bu sebeple hiçbir zaman puta tapmadı ve hatta yanlarına bile yaklaşmadı. Kâbe'nin etrafında Allahü Teala'ya dua eder, ibadetini yapardı. Bir gün rüyasında bir kimse "Ey Abdülmuttalib, kalk, Tayyibe'yi kas." diyerek kayboldu. Ertesi gün, kalk, berreyi kaz, dedi. Üçüncü günde aynı kimse, kalk, mednuneyi kaz, emrene verdi. Rüyanın arkası kesilmiyordu. Dördüncü gün ise, yine o kimse, ey Abdülmuttalip, kalk, zemzem kuyusunu kaz, deyince, Abdülmuttalip, ''Zemzem nedir? Kuyu nerededir diye sordu. O zat da, ''Zemzem bir sudur ki hiç eksilmez ve dibine erişilmez. Dünyanın dört bucağından gelen hacılara kifayet eder. Cebrail aleyhisselam'ın kanadıyla vurduğu yerden çıkmıştır. Allahü Teala'nın İsmail aleyhisselam için yarattığı sudur. Susuzları kandırır. Açları doyurur, Hastalara şifa olur. Yerini bildireyim. Kurban kestikleri zaman, Artıklarını bir yere dökerler. Sen oradayken, Kırmızı gagalı bir karga gelir. Gagasıyla yere eşer. Karganın eştiği yerde, Bir de karınca yuvası görürsün. İşte orası, Zemzemin yeridir. Dedi. Abdülmuttalip, Sabahleyin yanına oğlu Haris'i alarak Kâbe'ye gitti ve heyecanla beklemeye başladı. Bir ara rüyada söylenildiği şekilde kırmızı gagalı karga gelip oradaki bir çukura kondu ve gagasıyla yere vurmaya başladı. Altından karınca yuvası çıktı. Abdülmuttalip ile oğlu Haris derhal orayı kazmaya başladılar. Bir müddet kazdıktan sonra kuyunun ağzı göründü. Abdülmuttalip bunu görünce Allahü Ekber, Allahü Ekber diyerek tekbir getirmeye başladı. Başından beri kuyunun kazılmasını dikkatle takip eden Kureyşliler ona dönerek, ey Abdülmuttalip, bu babamız İsmail'in kuyusudur, onda bizim de hakkımız vardır, bizi bu işe ortak etmelisin dediler. Abdülmuttalip ise derhal karşı çıktı ve hayır, bu iş. Sadece bana ihsan edilmiş bir vazifedir, diye cevap verdi. Bunun üzerine Kureşliler sen yalnızsın, tek oğlundan başka kimsen de yok. Bu şekilde bize karşı koymam mümkün değil, dediler. O zaman içi burkuldu. Çünkü kendisini kimsesizlikle ayıplıyorlardı. Ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi, bana on çocuk ihsan eyle. Eğer bu duamı kabul buyurursan içlerinden birini Kâbe'de kurban edeceğim diye yalvardı. Abdülmuttalib kazı işinin tehlikeli bir hal aldığını neticede şiddetli çarpışmaların olabileceğini düşündü. Sonunda kazmayı bırakarak anlaşma yoluna gitti. İşin bir hakem tarafından halledilmesini istedi. Sonunda Şam'da oturan bir kahinin buna bir çare bulacağına karar verdiler. Kureyş'in ileri gelenlerinden bir grupla yola çıkıldı. Yolda susuzluktan ve sıcaktan ziyadesiyle bunalan kervan hareket edemez oldu. Artık bir damla suya can atacak hale gelmişlerdi. Tek arzularının bu olmasına rağmen kavurucu çölün ortasında su bulmak imkansızdı. Herkesin ümidini kestiği bir anda Abdülmuttalib onlara ''Geliniz, geliniz, toplanınız. Hem size hem de hayvanlarınıza yetecek kadar su buldum.'' diye bağırdı. Muhammed aleyhisselamın mübarek nurunu alnında taşıyan Abdülmuttalip, su ararken devesinin ayağı büyük bir taşa takılmış ve taş yerinden oynayınca altından su çıkmıştı. Herkes koşarak geldi, kana kana su içerek yeniden hayat buldu. Abdülmuttalib'in bu büyüklüğü karşısında mahçûb olan Kureyşliler, Ey Abdülmuttalib! Artık sana diyecek bir sözümüz kalmadı. Zemzem kuyusunu kazmaya en lâik olan sensin. Bu hususta seninle bir daha münakaşa etmeyeceğiz. Artık hakeme gitmeye de lüzum kalmadı. Geri dönüyoruz, dediler ve Mekke'nin yolunu tuttular. Abdülmuttalib, alnında parlayan nurun hürmetine, Zemzem kuyusunu kazıp suyu çıkarma şerefine kavuştu. Ya Habib Allah, ya Hayral Beşer, müştakınam. Öyle kim lep teşneler yanıp diler hem vare su. Abdullah'ın kurban edilmek istenmesi. Abdülmuttalib'in Zemzem kuyusunu kazdıktan sonra Şanı ve şöhreti daha çok arttı. Aradan yıllar geçti. Cenab-ı Hak gönlünün derinliklerinden koparak yaptığı duayı kabul edip, Abdülmuttalib'e Haristen başka on oğul ve altı kız çocuğu ihsan etti. Oğullarının ismi: Kusem, Ebu Leheb, Hacil, Mukavvim, Dirar, Zubeyr, Ebu Talip, Abdullah, Hamza ve Abbas'tır. Kızları ise, Safiye, Atike, Ümmü Hakim Beyda, Berre, Ümeyme ve Erva' idi. Abdülmuttalip, çocukları arasında en çok Abdullah'ı severdi. Çünkü alnındaki nur, onda parlamaya başlamıştı. Abdülmuttalip'e bir gün rüyasında, Ey Abdülmuttalip! ''Adağını yerine getir.'' denildi. Sabahleyin, Abdülmuttalib bir koç kurban etti. Gece rüyasında, ''Ondan daha büyüğünü kurban et.'' emre verildi. Sabahleyin, bir sığır kurban ettiği halde, tekrar rüyasında, ''Ondan daha büyüğünü kurban et.'' emri üzerine, ''Ondan daha büyüğü nedir?'' diye sordu. O zaman, ''Oğullarından birini kurban etmeyi adamıştın, Adanı yerine getir.'' denildi. Ertesi gün Abdülmuttalib, çocuklarını toplayarak, seneler önce yaptığı duayı söyledi. Sonra oğullarına, içlerinden birini kurban etmesi lazım geldiğini bildirdi. Evladından hiçbir muhalefet görmedi. Üstelik onlar, ''Ey babamız, adanı yerine getir.'' İstediğini yapmakta serbestsin diye rıza gösterdiler. Abdülmuttalip Kur'a çekerek kurban olacak oğlunu tespit etti. Kur'a en çok sevdiği oğlu anında Allahü Teala'nın habibi Muhammed aleyhisselamın nurunu taşıyan Abdullah'a çıkmıştı. Abdülmuttalip bir an sendeledi. Göz pınarları yaşla doldu. Allahü Teala'ya verdiği sözü yerine getirmeliydi. Bir eline bıçağı, bir eline ciğerparesi Abdullah'ı alarak Rabbine verdiği sözü yerine getirmek için Kâbe'ye vardı. Gözü yaşlı baba Abdullah'ı kurban etmek için bütün hazırlıklarını tamamladı. O esnada Kureyş'in ileri gelenleri hayret dolu bakışlarla hadiseyi takip ediyorlardı. İçlerinden Abdullah'ın dayısı, Ey Abdülmuttalip, dur! Biz senin bu oğlunu boğazlamana asla razı değiliz. Eğer böyle bir iş yaparsan, bundan sonra Kureyş arasında adet olur. Herkes oğlunu kurban için nezredip keser. Böyle şeye ön ayak olma. Sen Rabbini başka bir şekilde razı eyle, dedi. Sonra, bir kahine sordu, sana yol göstersin diye teklifte bulundu. Abdülmuttalip, bu söz üzerine, Hayber'de bulunan Kutbe veya Secak adındaki kâhine gitti ve durumu anlattı. Kâhin, sizde bir insanın diyeti ne kadardır? diye sordu. On devedir, diye cevap alınca, on deve ve oğlunuz arasında kuru'ah çekiniz. Kur'a oğlunuza çıkarsa, On deve daha arttırarak, yeniden kur'a çekiniz. Kur'a develere çıkıncaya kadar, böyle arttırarak devam ediniz, dedi. Abdülmuttalib, hemen Mekke'ye döndü ve kâhinin dediği gibi yaptı. On deve arttırarak, defalarca kur'a çekti. Hep Abdullah'a çıktı. Ancak deve sayısı yüze çıkınca, kur'a develere isabet etti ihtiyat olsun diye iki defa daha çekti. Her iki Kur'a' da develere çıktı. Abdülmuttalib, Muttalib: "Allahü ekber, Allahü ekber!" diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Etlerini kendisi ve oğullarından hiçbiri almadı, hepsini fakirlere dağıttı. Adem Aleyhisselam'dan beri bir de İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilme hadisesi vardır. Peygamber Efendimizin nesebi İsmail Aleyhisselam'a dayandığı için ben iki kurbanlığın oğluyum buyurmuşlardır. Babası Hazreti Abdullah. İki cihanın efendisi olan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu alnında taşıyan Abdullah doğduğunda kitap ehli birbirine Ahir zaman peygamberinin babası Mekke'de dünyaya geldi diye haber verdiler. İsrail oğullarının yanlarında yünden örülme bir cübbe var idi ki bu cübbe Yahya aleyhisselam'ın olup şehit olduğu zaman üzerinde bulunuyordu ve mübarek kanı bu cübbeye bulaşmış idi. Kitaplarında da ne zaman bu kan tazelenir damlamaya başlarsa ahir zaman peygamberinin babası dünyaya gelir yazıyordu. İşte ehli kitap bu alameti görerek Abdullah'ın doğduğunu anladılar. Lakin kıskanıp nice defalar öldürmeye kastettilerse de Allahü Teala Abdullah'ı alnındaki nurun bereketiyle korudu. Abdullah, Bulûç Çağı'na eriştiğinde gerek güzel ahlakı ile gerekse yakışıklılığı ile insanlar arasında mümtaz bir şahıs oldu. Uzaktan yakından herkes ona kızlarını vermek için yarışa girdiler. Nice hükümdarlar Abdülmuttalib'e gelerek kızlarını oğlunu alması için teklifte bulundular ve bunun için her fedakarlığa katlanacaklarını bildirdiler. Fakat Abdulmuttalib her birini uygun lisan ile reddederdi. Abdullah 18 yaşına girdiğinde güzelliği dillere destan oldu. Alnındaki nur güneş gibi parlar, gören kızların ister istemez gönlü ona akardı. Güzelliği ve şöhreti Mısır'a kadar yayılmıştı. 200'e yakın kız onunla evlenmek için Mekke'ye kadar gelip, evlenme teklif etmişlerdi. Abdülmuttalib ise oğluna, zamanın en kibar, asil, güzel, İbrahim aleyhisselamdan beri uydukları hanif dinine bağlı mü'min bir kız arıyordu. Kitaplarında bildirilen ahir zaman peygamberinin, kendi kavimlerinden olmayacağını anlayan İsrailoğulları, çekememezlik yüzünden, Abdullah'ı öldürmeye and Bu iş için, silahlı yetmiş kişiyi Mekke'ye gönderdiler. Bir fırsatını bulup, o anı beklemeye başladılar. Nihayet, Abdullah'ın kıra çıktığı bir gün, kimsenin görmediğini zannettikleri bir sırada, kılıçlarını çekip, üzerine hücum ettiler. O gün, hikmet-i ilahiye gereği, Abdullah'ın akrabalarından ve Bin Abdümenaf menafta birkaç arkadaşıyla ava çıkmıştı. Bunlar, Abdullah'ın üzerine atılan İsrail oğullarını gördüler. Akrabalık gayretiyle, Abdullah'ı kurtarmak için yardım etmeye karar verdiler. Fakat karşıdakiler çok kalabalıktı. Bu çarpışmada mağlup olacakları belliydi. Nihayet, nasihat yolunu seçmeyi uygun buldular. Onlara doğru yaklaştıkları zaman, bu ademde hiç kimseye benzemeyen, yahı atlara binmiş, eli kılıçlı pek çok kimsenin gaybtan yıldırım gibi yetiştiklerini, tekbir sesleriyle İsrailoğullarına saldırdıklarını ve hepsini kılıçtan geçirerek kaybolduklarını gördüler. Ve bu hal karşısında şaştı ve Abdullah'ın nasıl korunduğunu ve Allahü Teala katındaki kıymetini anladı eve gelince durumu hanımına anlattı. Her ikisi de kızlarının dengi olan yiğidin Abdullah olduğunu kabul edip Amine'yi ona vermek için karara vardılar. Abdülmuttalip de beni Zühre kabilesinin büyüğü Vehb'in kızı Amine'nin hüsnü cemalini, iffet ve hayasını, dinine bağlılığını işitmişti. Soy bakımından da akrabaaydılar. Ve birkaç batın yukarıda birleşiyorlardı. Oğlu Abdullah'a bu kızı almak için Vehb'in evine gitti. Abdülmuttalib, Vehb'in kızını oğlu Abdullah'a isteyince, Vehb, ey amcaoğlu, biz bu teklifi sizden önce aldık, dedi ve daha önce şahit olduğu hadiseyi anlattı. Sonra şunu da ilave etti. Amine'nin annesi bir rüya gördü. Anlattığına göre, evimize bir nur girmiş. Aydınlığı yeri ve göklere tutmuş. Ben de bu gece rüyamda, dedemiz İbrahim aleyhisselamı gördüm. Bana, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la, kızın âmînenin nikahlarını ben kıydım. Sen de onu kabul et, dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındayım. Acaba ne zaman gelecekler diye merak ediyordum. Bu sözleri duyan Abdülmuttalib'in dilinden Allahu ekber Allahü ekber sesleri dökülmüştü Nihayet oğlu Abdullah'ı Vehbin kızı Amine ile evlendirdi Amine ile Abdullah'ın evlenmeleri hususunda başka rivayetler de vardır Mübarek nurunun annesine geçmesi Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek nuru annesine geçtiği zaman kurtlar kuşlar birbirlerine kainatın efendisinin dünyayı teşrifleri yaklaştı. O yeryüzünün emini zamanın güneşidir diyerek müjde verdiler. O gece Kâbe'deki bütün putlar yüz üstü düştü. O zamanlar Mekke-i Mükerremede kıtlık vardı. Senelerdir yağmur yağmamıştı. Ağaçlarda yeşil bir yaprak yoktu. Mahsuller eser görünmez olmuştu. İnsanlar sıkıntı içine düşmüş, ne yapacaklarını bilemez hale gelmişlerdi. Sevgili Peygamberimizin mübarek nuru Hazreti Abdullah'tan Hazreti Amine'ye geçtikten sonra o kadar yağmur yağdı. O kadar mahsul oldu ki o seneye bolluk senesi diye isim verdiler. Amine validemiz hamileyken kocası Abdullah ticaret için Şam'a gitmişti. Dönüşünde hastalandı. Medine'ye gelince dayıları Necer oğullarının yanında 18 veya 25 yaşındayken vefat etti. Bu haber Mekke'de duyulunca koca şehir üzüntüye gargoldu. Eshâb-ı kiramdan Abdullah İbni Abbas radyalla anh, şöyle bildirmiştir: Peygamber Efendimizin babası Abdullah, oğlu doğmadan vefat edince melekler, ey Rabbimiz, Rasulün yetim kaldı, dediler. Allahü Teala, onun koruyucusu ve yardımcısı benim buyurdu. Fil vakası. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğmasına iki ay kadar zaman vardı. Bu sırada fil vakası meydana geldi. İnsanların her taraftan akın akın gelip Kâbe'yi ziyaret etmesine engel olmak isteyen Yemen valisi Ebrehe, Bizans İmparatorunun da yardımıyla Sana'da büyük bir kilise yaptırdı. İnsanların bu kiliseyi ziyaret etmelerini istedi. Araplar ise, eskiden beri Kâbe'yi ziyaret ettiklerinden, Ebrehe'nin yaptırdığı kiliseye hiç itibar etmediler. Hakaret gözüyle baktılar. Hatta içlerinden biri kiliseyi kirletti. Bu hadiseye kızan Ebrehe, Kâbe'yi yıkmaya karar verdi ve bu maksatla büyük bir ordu hazırlayıp, Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe'nin ordusu, Mekke'ye yaklaşınca, Kureyş'in mallarını yağma etmeye başlamışlar, Abdülmuttalib'e ait 200 deveye de el koymuşlardı. Abdülmuttalib, Ebrehe'ye gidip, develerini istedi. Ebrehe, ben sizin mukaddes kâbenizi yıkmaya geldim, sen onu korumak istemiyorsun da develerini mi istiyorsun? dedi. Abdülmuttalib, ben develerin sahibiyim. Kâbe'nin elbette sahibi vardır. Onu o korur, dedi. Ebrehe, bana karşı onu koruyacak yoktur, dedi ve Abdülmuttalib'e develerini verip gönderdi. Sonra Kâbe'ye doğru ordusuna hareket emrini verdi. Ebrehe'nin ordusunda, önde yürütülen ve böylece zafere kavuşulacağına inanılan Mamut adında bir fil vardı. Ebrehe Kâbe'ye yönelince bu fil yere çöktü ve yürümez oldu. Halbuki Yemen'e çevrilince koşarak gidiyordu. Böylece Mekke'ye yaklaşıp hücuma gücü yetmeyen Ebrehe'nin ordusu üzerine Allahü Teala Ebabil yani dağ kırlangıcı denilen kuşlardan bir sürü gönderdi. Bu kuşların her biri Nohut veya mercimek büyüklüğünde üçer taş taşıyorlardı ki, bu taşların biri ağızlarında, ikisi de ayaklarındaydı. Bunları, Ebrehe'nin ordusu üzerine bıraktılar. Taşlar, askerleri başlarından itibaren dikine delip geçiyordu. Taşa hedef olan her asker, derhal ölüyordu. Âyet-i de bildirildiği gibi, ordu, yenilmiş ekin yaprağı gibi oldu bu durumu gören ebrehe telaşlanarak kaçmak istedi fakat kaçamadı taşlara asıl hedef o idi ve ona da isabet etmişti kaçtıkça etleri parça parça dökülerek öldü bu vak'a Kur'an-ı Kerim'in fil suresinde mealen şöyle bildirilmiştir ey resulüm Kâbe'yi tahrip etmek isteyen fil sahiplerine, fillerle teçhiz edilmiş Ebrehe ordusuna, Rabbinin nasıl muamele ettiğini görmedin mi? Onların, Kâbe-i Muazzama'yı tahrip etmek şeklindeki hilelerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. O kuşların her biri, onların üzerine, çamurdan yapılmış ve ateşte pişirilmiş taş atarlardı Nihayet Allahü Teala onları güve yemiş ekin yaprağı gibi yok ediverdi Kurtlar tarafından kemirilip doğranan yenik ekin yaprakları haline getiriverdi Müjde haberleri Sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği Adem aleyhisselamdan itibaren her peygambere ve ümmetlerine bildirilmiş, doğması yaklaşınca olacak hadiselerden pek çoğu müjdelenmiştir. Musa aleyhisselama gelen, sonradan tahrif edilen Tevrat'ta şöyle yazılıdır: O öyle mübarek bir zattır ki himmeti yüksek, yardımı ziyadedir. Fakirlerin sevgilisi, zenginlerin tabibidir. O güzellerin güzeli, temizlerin temizidir. Sohbet ederken yumuşak, taksim ederken adil, her muamelede doğrudur. Kâfirlere karşı sert ve şiddetlidir. Yaşlılara hürmet, küçüklere şefkat ve rahmet eder. Az şeye şükreder. Esirlere acır. Hep güler yüzlüdür. Gülüşü tebessüm şeklindedir. Kahkaha atmaz. Ümmidir. Hiçbir şey okumadan ve yazmadan her şey ona bildirilmiştir. O Allahü Teala'nın resulüdür. Kötü huylu, katı kalpli değildir. Çarşı ve pazarlarda yüksek sesle bağırmaz. Onun ümmeti İyi ahlak sahibidir. Yüksek yerlerde Allahü Teala'nın ismini anarlar. Müezzinleri minarelerde halkı davet ederler. Abdest alarak namaz kılarlar. Namazda safları düzeltir, bir hizada dururlar. Geceleri onların tesbih sesleri bal arısının sesi gibi duyulur. Mekke'de doğar. Medine'den Şam'a kadar her yer, O'nun idaresinde olur. İsmi Muhammed'dir ki, O'na mütevekkil diye isim verdim. Bozuk dinleri kaldırıp, doğru olan hak dini yayıp yerleştirmedikçe, O'nu dünyadan çıkarmam. O, halkı Hakk'a çağırır. O'nun bereketiyle, görmeyen gözler açılır, görür. İşitmeyen kulaklar işitir. Kalplerden gaflet gider. Davud aleyhisselama gelen, sonradan tahrif edilen zeburda, o öyle bir kimsedir ki, eli açıktır, yani cömerttir. Asla kızmaz. Çok yumuşaktır. Güzel yüzlü, tatlı sözlü, nurani yüzlüdür. İnsanların tabibidir. Çok ağlar, az güler az uyur çok düşünür yaratılışı hoş ve güzeldir sözleri gönülleri alır ruhları cezbeder ey habibim himmet kılıcını sıyırıp bütün kuvvetinle kahramanlık meydanında kâfirlerden intikam alasın güzel bir lisan ile benim hamd ve senamı her yere yayasın bütün kâfirlerin başları senin kerametli ellerin önünde eğilecektir diye yazılıdır. İsa aleyhisselama gelen, sonradan tahrif edilen İncil kitabında da o çok yemez, cimri değildir, hile yapmaz, kimseyi kötülemez, hiç acele etmez, kendi için intikam almaz, tembel değildir kimseyi gıybet etmez şeklinde bildiriliyor. Yine İncil'de şöyle yazılıdır: Rab tarafından çıkıp gelecek olan o münhamenna Rab tarafından çıkıp gelecek o Ruhul Kuç gelmiş olsaydı o bana şahadet ederdi. Siz de şahadet edersiniz. Çünkü öteden beri benimle birlikte bulunuyorsunuz. Ben bunları size söyledim ki şüpheye düşmeyesiniz ve sürçmeyesiniz. Burada geçen münhamenna kelimesi süryanice Muhammed demektir. Cahiliye devri Fahrikâinat efendimiz doğmadan önce bütün alem manevi yönden müthiş bir zulmet karanlık içindeydi. İnsanlar. Hadsiz hudutsuz derecede azgınlaşmışlar. Allahü Teala'nın gönderdiği dinler unutulmuş, ilahi hükümlerin yerini insanların kafalarından çıkan fikirler, düşünceler almıştı. Bütün mahluklar insanların vahşet ve zulümlerinden iyice bunalmışlardı. Yeryüzünde bulunan bütün milletlerde Allahü Teala unutulmuş, huzurun Saadet ve sevincin kaynağı olan tevhid inancı ortadan kalkmıştı. Küfür fırtınası kalplerden imanı söküp atmış, gönüllerde Allahü Teala'ya inanma yerine putlara tapma fikri yerleşmişti. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği din unutulmuş, Tevrat bozulmuştu. İsrailoğulları birbirlerine düşmüştü. İsa aleyhisselam'ın getirdiği Hristiyanlık da büsbütün bozulmuş, din ile hiçbir alakası kalmamıştı. Teslis yani üçlü tanrı fikri kabul edilmişti. İncil'in aslı kaybolmuş, papazlar onu istedikleri gibi değiştirmişlerdi. Her iki kitap da Allah'ın kelamı olmaktan çıkmıştı. Mısır'da bozulmuş Tevrat'ın hükmü Bizans'ta yine değiştirilmiş Hristiyanlık vardı. İran'da ateşe tapılıyor, ateşperestlerin ateşi tam bin senedir söndürülmüyordu. Çin'de Konfüçyüsizm, Hindistan'da Budizm gibi uydurma dinler hüküm sürüyordu. Arabistan'ın insanları daha da şaşırmış ve sapıtmışlardı. Bunlar, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın çok kıymet verdiği Kâbe-i Muazzama'ya, 360 adet put yerleştirmişlerdi. Kâbe-i Muazzama ise aşta meleklerin ziyaret ettiği Beyt-i Ma'mur'un aynı büyüklükte bir numunesiydi. Kim Kâbe'ye hürmetsizlikte bulunmuşsa Cenab-ı Hak onu en kısa zamanda helak eylemişti. Cürhüm kabilesi de zina ve fuhuşta ileri gitmişti. Bu kabilenin çok saygısız ve pek alçakça hareketlerini gören hükümdarları onlara ey cürhümiler Allahü Teala'nın haremi şerifini ve haremin emniyetini gözeterek kendinize geliniz sizden önce gelen Hud, Salih ve Şuayb'ın aleyhimüsselam ümmetlerinden her birinin başlarına gelen halleri ve nasıl helak olduklarını biliyorsunuz Birbirlerinize iyiliği emrediniz, kötülüklerden sakındırınız. Geçici kuvvetinize güvenerek aldanmayınız. Mekke'de haktan yüz çevirmekten ve zulümden sakınınız. Çünkü zulüm insanların helakine sebep olur. Allahü Teala'ya yemin ederek söylüyorum ki bir kimse bu bölgede otursun, zulüm yapsın, haktan yüz çevirsin de. Allah Teala onların soylarını kesmiş, köklerini kazımış ve yerlerine başka bir kavmi getirmiş olmasın. Azgınlığına devam eden ve haktan yüz çeviren Mekke halkı için burada devamlı kalmak yoktur. Sizden önce bu bölgede oturan, sizden daha uzun ömürlü, sizden daha kuvvetli, sizden daha kalabalık ve zengin olan Tasm, Cedis ve Amalikalıların başına gelenleri biliyorsunuz. Onların harem-i hafife almaları, haktan yüz çevirerek zulme dalmaları, bu mübarek yerden çıkarılıp atılmalarına sebep olmuştur. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bazılarına küçük karıncaları musallat ederek, kimini kıtlıkla, bazılarını da kılınçla çıkardığını görmüş ve işitmişsinizdir, diyerek onlara nasihat eyledi. Fakat onlar dinlemediler. Neticede Allahü Teala onları da bu azgınlıkları sebebiyle perişan eyledi. İşte böyle bir zamanda yeryüzünün merkezi olan mübarek Mekke'de küfür sel gibi akıyor, Beytullah'ın içine Lat, Uzza, Menat gibi yüzlerce put dolduruluyordu. Zulüm son haddine varıyor ahlaksızlık iftihar vesilesi olarak kabul ediliyordu. Arabistan dini, ruhi, içtimai ve siyasi bakımlardan yaygın bir karanlık, tam bir cahiliyet, taşkınlık, azgınlık ve sapıklık içerisindeydi. Cahiliye devri denilen bu zamanda insanlar genellikle göçebe hayatı yaşıyorlardı ve kabilelere bölünmüşlerdi. Devamlı çekişme halinde olan Arap kabileleri, baskın ve yağmacılığı kendileri için bir geçim vasıtası sayıyorlardı. Zulmün ve yağmacılığın yaygınlaştığı kabilelerden meydana gelen Arabistan'da, siyasi bir nizam, içtimai bir düzen de mevcut değildi. Ayrıca içki, kumar, zina, hırsızlık, zulüm, yalan ve ahlaksızlık namına ne varsa alabildiğine yayılmıştı. Zulme, güçlünün güçsüze karşı kullandığı en amansız ve tüyleri ürpertici bir vasıta olarak başvuruluyor, kadın elde basit bir mal gibi alınıp satılıyordu. Bir kısmında kız çocuklarının doğmasını bir felaket ve yüz karası sayıyorlardı. Bu korkunç telakki o dereceye çıkmıştı ki, küçük kız çocuklarını kumlar üzerinde açtıkları çukurlara, diri diri yatırıp, babacığım, babacığım diyerek boyunlarına sarılmalarına ve acı acı feryat etmelerine hiç kulak asmadan, üzerlerini toprakla kapatarak ölüme terk ediyorlardı. Bu hareketlerinden dolayı vicdanları hiç sızlamıyor, hatta bunu bir kahramanlık sayıyorlardı. Netice itibariyle, o zamanın insanları arasında, şefkat, merhamet, İyilik ve adalet gibi güzel hasletler yok olmuş gibiydi. Ancak bu devirde, Araplar arasında, dikkate değer bir husus vardı. O da, edebiyat, belagat ve fesahatin değer kazanıp, zirveye çıkmasıydı. Şaire ve şiire çok önem verirler, bunu büyük bir iftihar vesilesi sayarlardı. Güçlü bir şair, hem kendisi hem de kabilesi için, itibar sağlardı. Muayyen zamanlarda panayırlar kurulur, şiir ve hitabet yarışmaları yapılırdı. Birinci gelenlerin şiirleri veya hitabeleri Kâbe duvarına asılırdı. Câhiliye devrindeki Kâbe duvarına asılan en meşhur yedi şiire el muallakatü Seba yani yedi askı denilirdi. O zaman Arabistan'da insanlar İnanç bakımından da bölük bölüktü. Bir kısmı tamamen inançsız ve dünya hayatından başka bir şey kabul etmiyor, bir kısmı ise Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyor fakat insanlardan bir peygamberin geleceğini kabul etmiyordu. Bir kısmı da Allahü Teala'ya inanıyor, ahirete inanmıyordu. Diğer büyük bir kısmı da Allahü Teala'ya şirk koşup putlara tapıyordu. Müşriklerin her birinin evinde bir put bulunuyordu. Bütün bunlardan başka Hazreti İbrahim'in bildirdiği din üzere olan ve hanifler denilen kimseler de vardı. Bunlar Allahü Teala'ya inanır ve putlardan uzak dururlardı. Peygamber Efendimizin babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib, annesi ve bazı kimseler bu din üzereydiler. Haniflerden başka bütün gruplar batıl yolda olup büyük bir zulmet ve karanlık içindeydiler. Nur i alemsin bugün hem dahi mahbu bir huda, eyleme aşıkların bir lahsa kapından cüda. Gitmesin namı şerifin bu dilimden dembe dem bedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın, başka şefaat eyleye. Ahmedi Mahmud, Ebu'l Kasim Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona ve şems dahi ve duha ruyuna alına. Mihr-ı mahı benzetsem nola Bu libas-ı hayhuyu tantana nedir dila Eynine hilat yeterken bir pala su bir aba Cürmü isyanım bir birundur gerçi hadden servera Sen şefaatkânisin Geldim sana şefkat umar bu muhibbi tövbe eyler, tövbesin eyle kabul, fitneyi şeytandan sakla onu yahram bana. Kanuni Sultan Süleyman muhibbi, dünyayı teşrifleri doğumu, adem öylesine kararmış ve etrafı zulmet. O şekilde kaplamıştı ki insanlar her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya iman ve ibadet etmeyi bırakmışlardı. Şaşkınlıklarından kainatta cereyan eden hadiselere ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eşyaya bilhassa elleriyle yonttukları taştan ve tahtadan putlara ilah diye tapınıyorlardı. Âlem mahzun, varlıklar mahzun, gönüller mahzundu ve yüzler gülmeyi unutmuştu. Allahü Teala'nın diğer mahluklardan üstün olarak yarattığı insanların cehennemden kurtulmalarına sebep olacak bir kahraman lazımdı. Nitekim doğmasına çok az bir zaman kalmıştı. Âlem, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar temiz alınlardan temiz alınlara geçerek gelen nurun sahibini karşılamak için hazırlanıyordu. İnsanlara ve cinne ebedi saadeti gösterecek eşsiz insan geliyordu. Şefkat ve merhamet menbaı, Rabbinin ahlakıyla ahlaklanmış yüksek insan geliyordu. Makâm-ı Mahmut sahibi şefaatçilerin baş tacı geliyordu. Kainatın hocası, varlıkların özü, insanların efendisi geliyordu. Mahşer gününün imdada yetişicisi, peygamberlerin sultanı geliyordu. Allahü Teala'nın habibi, sevgilisi, hürmetine yaratıldığımız Âlemlere rahmet olan sevgili peygamberimiz geliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhidü irfan kânıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek. Yüzüne müştak durur insü melek. Yedi kat yer Yedi kat gök kısaca alem büyük bir hürmet ve sevinç içinde Seyyidül Mürselin Hatemül Enbiya Habibi Hüda olan efendisini beklemekteydi. Bütün mahlukat hal lisanı ile hoş geldin ya Resulallah demek için hazırlanmıştı. Hicret'ten elli üç sene evvel Fil vakasından 2 ay kadar sonra Rebiü'l-Evel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa Tepesi yakınında bir evde hasretle beklenen Allahü Teala'nın nuru Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem doğdu. Onun teşrifiyle alem yeniden hayat buldu. Karanlıklar birden nur ile aydınlandı. Bu gece ol gecedir kim ol şerif nur ile alemleri eyler latif. Bu gece dünyayı ol cennet kılar. Bu gece eşyaya hak rahmet kılar. Bu gece şâdan olur erbabı dil. Bu geceye can verir eshabı dil. Rahmeten lil alemindir Mustafa hem şefii'ul müznibindir Mustafa Doğdu ol saatte ol sultanı din nura gargoldu semavatü zemin yaratılmış cümle oldu şaduman gam gidip alem yeniden buldu can Medare-iünnübü ve kitabında buyruldu ki Şereflerin en yücesine masar olan annelerin en bahtiyarı Hazreti Amine hamileliğini şöyle anlatır. O servere hamile olduğum günlerde hiç acı ve elem görmedim. Hamile olduğumu hissetmezdim. Ancak altı aydan sonra bir gün uyku ile uyanıklık arasında bir kimse bana senin hamile olduğun kimdir bilir misin? dedi. Bilmiyorum. Cevabını verince, Bilmiş ol ki, Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin. Haberini verdi. Doğum zamanı yaklaşınca, O kimse tekrar geldi. Dedi ki, Ey âmine! Çocuk doğunca, ismini Muhammed koy. Başka bir rivayette de, Ey âmine! Çocuk doğunca ismini Ahmet koy şeklinde bildirilmiştir. Hazreti Amin'e validemiz doğum anını da şöyle anlatır: Doğum anı geldiğinde heybetli bir ses işittim, ürpermeye başladım. Sonra beyaz bir kuş gördüm, gelip kanadıyla beni sıvazladı. Korku ve ürpertiden eser kalmadı. O anda susamış, sanki hararetten yanıyordum. Yanımda, süt gibi beyaz, bir kase şerbet gördüm. O şerbeti içmem için bana verdiler. İçtim. Baldan tatlı ve soğuk idi. Artık susuzluğum kalmamıştı. Sonra büyük bir nur gördüm. Evim o kadar nurlandı ki, o nurdan başka bir şey görmüyordum. O sırada etrafımı sarıp, bana hizmet eden pek çok hanım gördüm. Boyları uzun, yüzleri güneş gibi parlıyordu. Bunlar, Abdümenaf kabilesinin kızlarına benzerlerdi. Bunların birdenbire ortaya çıkmalarından hayret içindeydim. Onlardan biri dedi ki, ben Firavun'un hanımı Asiyeyim. Diğeri de, ben de Meryem binti İmran'ım. Bunlar da cennet hurileridir, dedi. Yine o esnada beyaz, uzun ve gökten yere kadar uzanmış ipek bir kumaş gördüm. Onu insanların gözünden örtün, dediler. O anda bir bölük kuş peyda oldu. Ağızları zümrütten, kanatları yakuttandı. Korkudan terlemiştim. Düşen ter damlalarından misk kokusu yayılıyordu. O haldeyken gözümden perdeyi kaldırdılar. Bütün yeryüzünü doğudan batıya kadar gördüm. Etrafımı melekler kuşatmıştı. Muhammed aleyhisselam doğar doğmaz, mübarek başını secdeye koydu. Şahadet parmağını kaldırdı. Sonra gökten onu bürüyen beyaz bir bulut parçası indi. Bir ses işittim. Onu mağribten meşrika kadar her yerde gezdirin. Gezdirin ki cümle alem onu ismiyle, cismiyle ve sıfatıyla görsünler. Onun isminin mahi olduğunu, yani Allahü u onunla şirk eserlerini yok ettiğini bilsinler diyordu. O bulutta gözden kayboldu ve Muhammed'i, Sallallahu aleyhi ve sellem, bir beyaz yünlü kumaş içinde sarılı gördüm. Yine o sırada, yüzleri güneş gibi parlayan üç kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde zümrütten bir leğen, birinin elinde de bir ipek vardı. İbrikten sanki misk damlıyordu. Mübarek oğlumu leğenin içine koydular. Mübarek başını ve ayağını yıkayıp ipeye sardılar. Sonra mübarek başına güzel koku sürdüler. Mübarek gözlerine sürme çektiler ve gözden kayboldular. İndiler gökten melekler saf saf. Kâbe gibi kıldılar evim tavaf. Geldi huriler bölük bölük bur. Yüzleri nurundan Evim doldu nur Hem hava üzre döşendi bir döşek Adı sündüz döşeyen anı melek Çün göründü bana bu işler ayan Hayret içre kalmış idim ben hemen Yarılıp divar çıktı nagehan, Üç bile huri bana oldu ayan Bazılar der ki Ol üç dilberin de biri ol mahbeykerin. Biri Meryem hatun idi âşikâr, birisi hem hurilerden bir nigâr. Geldiler lutfile ol üç mahcebin, verdiler bana selam ol demhemin. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler, Oğlun gibi hiçbir oğul, Yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, Bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet, buldun ey dildare sen, Doğacaktır senden ol ki hasen. Cümle zerratı cihan edip nida, Çağrışarak dediler kim? merhaba merhaba ey ali sultan merhaba merhaba ey kani irfan merhaba merhaba ey sır furkan merhaba merhaba ey derde derman merhaba merhaba ey bülbül bağı cemal Merhaba ey aşina-yı zülcelal. Merhaba ey mahu Merhaba ey haktan olmayan cuda, Merhaba ey asi ümmet melceyi. Merhaba ey çaresizler melceyi. Merhaba ey canı baki merhaba merhaba u şaka saki merhaba merhaba ey kurretül aynı halil merhaba ey hası mahbu i celil merhaba ey rahmeten lil alemin merhaba sensin şefi ulmüz nebîn Merhaba ey padişahı dü cihan senin için olduğu kevni mekan Muhammed Aleyhisselam doğduğu sırada Hazreti Amine validemizin yanında Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun Osman bin Ebilas'ın annesi Fatıma Hatun ve peygamberimizin halası Safiye Hatun vardı. Bunlar da gördükleri nuru ve diğer hadiselere haber verdiler. Şifa Hatun şöyle anlatıyor. Ben o gece, Amine'nin yanında yardımcı olarak bulunuyordum. Muhammed Aleyhisselam'ın doğar doğmaz dua ve niyaz ettiğini işittim. Gayipten Yarhamüke Rabbüke diye söylendi. Sonra bir nur çıkıp, o kadar ışık verdi ki, doğudan batıya kadar her yer göründü. Bundan başka birçok hadiseye şahit olan Şifa Hatun, Ne zaman ki ona peygamberliği bildirildi, hiç tereddüt etmeden ilk iman edenlerden biri de ben oldum, demiştir. Safiye Hatun da şöyle anlatmıştır. Muhammed aleyhisselam doğduğu sırada her tarafı bir nur kapladı. Doğar doğmaz secde etti, mübarek başını kaldırıp açık bir dil ile La ilahe illallah, inni rasulullah dedi. Onu yıkamak istediğimde biz onu yıkanmış olarak gönderdik denildi. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş olarak görüldü. Doğar doğmaz secde etti. O sırada, hafif sesle bir şeyler söylüyordu. Kulağımı mübarek ağzına yaklaştırdım. Ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim diyordu. Sevgili peygamberimiz doğduğu sırada, dedesi Abdülmuttalip, Kâbe-i Şerife'nin yanında Allahü Teala'ya Teâlâ'ya yalvarıp dua ediyordu. Bu zaman müjde verdiler. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu günde birçok hadiseler gören Abdülmuttalip, bu müjdeye çok sevinip bu oğlumun şanı, şerefi çok yüce olacaktır dedi. Şöyle Beytullah'a karşı ol resul yüz yere sürmüş ve secde kılmış ol. Secdede başı dili tahmid eder. Hem getirmiş parmağın tevhid eder. Der ki, ey mevla, yüzüm tuttum sana. Ya ilahi, ümmetim vergil bana. Hakka bağlayıp gönülden himmeti der idikim, ümmeti va ümmeti. Abdülmuttalip. Böylesine büyük bir mutluluğu kutlamak için, doğumun yedinci gününde Mekke halkına üç gün ziyafet verdi. Ayrıca şehrin her mahallesinde develer keserek, insan ve hayvanların istifadesine sundu. Ziyafet sırasında, çocuğa hangi ismi koydun diyenlere, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismini verdim dedi. Neden atalarından birinin ismini vermedin diyenlere ise Allahü Teala'nın ve insanların onu etmelerini, övmelerini istediğim için cevabını verdi. Başka bir rivayette de Muhammed ismini koyanın Âmine Hatun olduğu bildirilmiştir. Ey Cemali gün yüzü Bedri münir Ey kamu düşmüşlere sen deste gir! Ey gönüller derdinin dermanı sen Ey yaratılmışların sultanı sen Sensin ol sultanı cümle enbiya Nur i çeşmi evliya vü asfiya Ey risalet tahtının sen hatemi Ey nübüvvet mührünün sen hatemi Çünkü nurun ruşen etti alemi Gül cemalin gülşen etti alemi Oldu zail zulmeti cehlü dalal Buldu bağı marifet aynı kemal Ya Habiballah bize imdat kıl Son Nefes Didar'ın İle Şatkıl Süleyman Çelebi Doğduğu Gece Görülenler Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz doğmadan önce ve doğduğu sırada onun dünyayı teşrif etmesine alamet olarak birçok hadiseler meydana gelmiştir. O zamanın meşhur kimseleri daha Peygamber Efendimiz doğmadan önce rüyalar görmüşlerdi. Rüyalarını kâhinlere ve zamanın meşhur alimlerine tabir ettirdiklerinde bunların Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini gösterdiğini söylemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib şöyle anlatmıştır. Bir defasında uykuya dalmıştım gördüğüm rüyadan büyük ürpertiyle uyandım hemen bir kahine gidip anlatıp tabir ettirmek istedim yanına vardığımda yüzüme bakıp ey kurayshın reisi sana ne oldu yüzünde bambaşka bir hal görülüyor yoksa seni bu hale getiren mühim bir hadise mi var dedi evet Henüz hiç kimseye anlatmadığım dehşetli bir rüya gördüm, dedikten sonra yanında oturup anlatmaya başladım. Bu gece rüyamda çok büyük bir ağaç vardı. Bir ucu semaya yükselmiş, dalları doğuya ve batıya yayılmıştı. O ağaçtan öyle bir nur saçılıyordu ki, güneş yanında çok hafif kalır. Bazen gözüküyor, bazen gözden kayboluyordu. İnsanlar ona yönelmişti. Her an nuru artıyordu. Kureyş kabilesinden bazıları o ağacın dallarına tutunuyor, diğer bir kısmı da ağacı kesmeye çalışıyordu. Bir genç de onu kesmek isteyenlere mani oluyordu. Çok güzel bir yüzü vardı ve ben şimdiye kadar öyle bir yüz görmedim. Ayrıca vücudundan etrafa hoş kokular yayılıyordu. ''Ağacın bir dalını tutmak için elimi uzattım. Fakat ulaşamadım.'' dedim. Rüyamı bitirince, kâhinin yüzü değişti, benzi sarardı. Sonra, ''Ondan senin nasibin yok.'' demesi üzerine, ''Kimin nasibi var?'' diye sordum. ''O ağacın dalına tutunanların.'' dedi. Ve devam ederek, ''Senin sulbünden bir peygamber gelecek. Her tarafa Malik olacak.'' İnsanlar onun dinine girecekler, dedi. Sonra yanımda bulunan oğlum, Ebu Talib'e dönerek, bu herhalde onun amcası olacak, dedi. Ebu Talib, bu hadiseyi, Peygamber efendimize peygamberliği bildirilince anlatmış ve, işte o ağaç, Ebu'l-Kasım, el-Emin Muhammed aleyhisselamdır, demiştir. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gece, bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi alimleri Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğunu anlamışlardı. Eshab-ı kiramdan, Hassan bin Sabit anlatır. Ben sekiz yaşındaydım. Bir sabah vakti, Yahudinin biri, ''Hey Yahudiler!'' diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudiler, ''Ne var?'' Bu bağırman nedendir diyerek yanana toplanınca o haberiniz olsun Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu Ahmet bu gece dünyaya geldi diye cevap verdi Resul Ekrem Efendimizin doğduğu gece kabe'deki putların hepsi yüzüstü yere yıkıldı Urvetüb Nüzü Bey rivayet eder Kureşten bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir gün, putun yanına vardıklarında, onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal üç defa tekrarlandı. Bunun üzerine, etrafına iyice destek verip diktikleri sırada, şöyle bir ses işitildi. Bir kimse doğdu. Yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı. Kralların korkudan kalpleri titredi. Bu hadise tam Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu geceye rastlıyordu. Medayin şehrindeki İran Kisrası'nın sarayının 14 kulesi burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri, korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anlamışlardı. Yine o gece, mecusi yani ateşe tapanların, bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları, âniden sönüverdi. Ateşin söndüğü tarihi kaydettiler. Kisranın sarayında burçların yıkıldığı geceye rastlıyordu. O zaman mukaddes sayılan Sağ ve Gölünün o gece bir anda suyu çekilip kuruyu vermişti. Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan Sema ve Nehri vadisi o gecede dolup taşarak akmaya başladı. Muhammed aleyhisselamın doğduğu geceden itibaren. Şeytan ve cinler, artık Kureyş kâhinlerine hadiselerden haber veremez oldu. Kehanet sona erdi. Habib i Ekrem efendimizin doğduğu gece ve daha sonra, o zamana kadar görülmemiş bu hadiselerden başka birçok hadiseler vuku buldu. Bütün bunlar, son peygamber Muhammed aleyhisselam'ın doğduğuna işaretti. Mevlid gecesi Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu geceye mevlit gecesi denir. Mevlid, doğum zamanı demektir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Ve bu gecede sevgili peygamberimiz doğduğu için sevinenler affolunur. Bu gece, Peygamber efendimizin doğduğu sırada görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Sevgili peygamberimiz kendi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bu gece bir yere toplanırlar, o günü yad ederler, okurlar ve anlatırlardı. Dünyanın her tarafındaki müslümanlar her sene bu geceyi mevlid kandili olarak kutlamaktadır. Her yerde mevlit kasideleri okunarak kainatın sultanı hatırlanılmaktadır. Her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştır. Bugün de Müslümanların bayramı olup neşe ve sevinç günüdür. Süt anneye verilmesi. Âmine validemiz nurlu yavrusunu kucağına aldığında.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 bunu azad etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabımı hafifliyor, dedi. O zaman da Mekke halkı adet olarak çocuklarını bir süt anneye verirlerdi. Havası iyi, suyu tatlı olan civar yerlerdeki yaylalara gönderilen çocuklar bir müddet verildikleri süt annelerinin yanında kalırlardı. Buna. Mekke'nin sıcak havası sebep oluyordu. Her sene bu maksatla Mekke'ye pek çok hanım gelirdi. Bunlar emzirmek için birer çocuk alıp giderlerdi. Çocukları büyütüp teslim edince pek çok ücret ve hediyeler alırlardı. Peygamber Efendimizin doğduğu senede yaylalarda yaşayan Beni Saat kabilesinden birçok hanım süt anneliği niyetiyle Mekke'ye geldi. Her biri emzirmek üzere birer çocuk almıştı. Beni Saat kabilesi Mekke civarındaki kabileler arasında şerefte, cömertlikte, mertlik ve tevazuda ve Arapçayı düzgün konuşmakta pek meşhurdu. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri çocuklarının daha çok bu kabileye verilmesini isterlerdi. O sene Beni Saat kabilesinin yurdunda şiddetli bir kuraklık ve kıtlık hüküm sürüyordu. Bu kabileden Halime Hatun bu durumu şöyle anlatır: Ben o sene kırlarda gezip ot toplar, bunu bulduğum için Allahü Teala'ya şükrederdim. Bazen üç gün geçmesine rağmen ağzıma bir şey koymazdım. Bu haldeyken bir çocuğum oldu. Bir taraftan açlık, diğer yandan da doğumun sıkıntısı vardı. Açlıktan, yer ile göğü, gece ile gündüzü, fark edemediğim anlarda olurdu. Bir gece, sahrada uyuyakalmışım. Rüyamda, bir şahıs, beni sütten ak bir suyun içine daldırdı ve, ''Bu sudan iç.'' dedi. Kanıncaya kadar içtim. Sonra içmem için yine zorladı. İçtikçe içtim. Baldan tatlıydı. Südün çok olsun ey Halime! Beni tanıdın mı? Diye sordu. Tanımadığımı söyleyince, Ben senin sıkıntılı halinde ettiğin hamd ve şükrünüm. Ey Halime! Mekke'ye git. Orada sana bir nur arkadaş olur. Bereketlerle dolarsın. Bu rüyayı da kimseye söyleme, dedi. Uyandığımda, Göğüslerimin süt ile dolu bulduğum gibi sıkıntı ve açlığın da beni terk ettiğini gördüm. Kıtlıktan dolayı ücretle çocuk emzirip sıkıntılarını gidermek üzere diğer senelere nispetle daha çok süt annesi Mekke'ye gelmişti. Hepsi de zengin ailelerin çocuklarını almak telaşı içindeydi. Aceleyle gelen kadınlar birer çocuk almışlardı. Fakat Peygamber Efendimiz yetim olduğu için Fazla ücret alamama düşüncesiyle ona istekli görünmemişlerdi. Bu kadınlar içinde iffeti, temizliği, hilmi yani yumuşaklığı, hayası ve güzel ahlakıyla tanınmış Halime Hatun da vardı. Bindikleri hayvan zayıf olduğu için Mekke'ye gelmekte geç kalmışlardı. Fakat bu gecikme onlara aradıklarından daha fazlasına kavuşmaya sebep olmuştu. Kocasıyla Mekke'de dolaşarak zengin ailelerin çocuklarının alınmış olduğunu gördüler. Lakin boş dönmekte istemiyorlardı. Bir çocukla dönmek tek arzuları olmuştu. Nihayet Hürmet Celbeden ve siması çok sevimli olan bir zatla karşılaştılar. Bu Mekke'nin reisi Abdülmuttalip idi. İsteklerini öğrendikten sonra torununu almalarını bu sayede büyük devlet ve saadete kavuşacaklarını söyledi. Abdülmuttalib'in muhabbeti ve yakınlığı onları kendisine çekiyordu. Teklifini hemen kabul ettiler. Sonra yaşlı dede Halime Hatun'u Hazreti Amine'nin evine götürdü. Halime Hatun şöyle anlatır. Çocuğun başucuna vardığımda kundaha sarılı, yeşil ipekten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyuyor, etrafa mis kokusu yayılıyordu. Hayret içinde kalıp, bir anda ona öylesine ısındım ki, gönlüm uyandırmaya razı olmadı. Elimi göğsüne koyunca uyandı ve bana bakıp tebessüm etti. Bense bu tebessüme tutulup kendimden geçtim. Sonra, Annesi, böylesine güzel ve mübarek çocuğu bana vermez düşüncesiyle, yüzünü örtüp, hemen kucağıma aldım. Sağ mememi verdim, emmeye başladı. Sol mememi verdim, emmedi. Abdülmuttalip, bana dönerek, Sana müjdeler olsun ki, hanımlar içinde senin gibi nimete kavuşan olmadı, dedi. Amine Hatun da, bana sevgili yavrusunu verdikten sonra, Ey Halime, üç gün evvel senin oğluna süt verecek kadın beni Saat kabilesinin Ebu Züeyip soyundandır diye bir ses işittim dedi. Bunun üzerine ben beni Saat kabilesindenim ve babamın künyesi Ebu Züeyip'tir. Cevabını verdim. Halime Hatun yine şöyle anlatmıştır. Amin'e Hatun. Bana daha nice vakalar anlattı ve vasiyette bulundu. Ben de Mekke'ye gelmeden önce gördüğüm rüyayı ve gelirken sağımdan solumdan sana müjdeler olsun ey Halime, o gözler kamaştıran ve alemleri aydınlatan nuru emzirmek sana nasip olacak, diye sesler geldiğini anlattım. Halime hatun der ki, Muhammed aleyhisselamı alıp, Hazreti i Âmine'nin evinden ayrıldım. Kocamın yanına geldim. O da, kucağımdaki çocuğun yüzüne bakıp, kendinden geçti ve, Ey Halime! Bugüne kadar böyle güzel yüz görmedim. Onu yanımıza alır almaz kavuştuğumuz bereketleri görünce de, Ey Halime! Bilmiş ol ki, sen çok mübarek ve kadri yüksek bir çocuk almışsın, dedi. Ben de, Vallahi zaten böyle dilerdim, istediğim oldu diye mukabelede bulundum. Halime Hatun kocasıyla birlikte Muhammed Aleyhisselamı alıp Mekke'den yola çıktıkları andan itibaren onun bereketine kavuşmaya başladılar. Çelimsiz ve hızlı gidemeyen merkepleri artık küheylan kesilmişti. Beraber geldikleri kafile onlardan önce yola çıkıp çok uzaklaşmış olmasına rağmen kafileye yetişip, onları geride bırakmıştı. Beni saat yurduna vardıktan sonra, görülmemiş bir bolluğa ve berekete kavuştular. Sütü az olan hayvanlarının memeleri dolup taşıyordu. Bunu gören komşuları, hayret edip, bunun emzirmek için aldıkları çocuk sebebiyle olduğunu açıkça anlamışlardı. Kuraklık sebebiyle çok sıkıntıya düştüler. Ve bir ara, Yağmur duasına çıktılar. Muhammed aleyhisselamı yanlarında götürüp dua ederek onun hürmetine bol yağmura ve berekete kavuştular. Peygamber Efendimiz süt annesi Hanime Hatun'un sağ memesini emer, sol memesini emmezdi. Onu da süt kardeşine bırakırdı. İki aylık iken emekledi. Üç aylık olunca ayakta durur. Dört aylık iken duvara tutunarak yürürdü. Beş aylık iken yürüdü. Altı aylık iken çabuk yürümeye başladı. Yedi aylık iken her tarafa gider oldu. Sekiz aylık iken anlaşılacak şekilde, dokuz aylık iken gayet açık konuşmaya başladı. On aylık iken ok atmaya başladı. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. İlk konuşmaya başladığında, La ilaha illallahu vallahu ekber, velhamdulillahi Rabbi alamin dedi. O günden sonra Allahu Teala'nın ismini anmadan hiçbir şeye elini uzatmadı. Sol eliyle bir şey yemezdi. Yürümeye başladığında, çocukların oynadıkları yerden uzak durur ve onlara, biz bunun için yaratılmadık, buyururdu. Her gün onu, güneş ışığı gibi bir nur kaplar ve yine açılırdı. Ay ile konuşur, ona işaret ettikçe, ay hareket ederdi. Halime Hatun şöyle anlatır. Muhammed aleyhisselam iki yaşına girince, onu sütten kestim. Sonra annesine vermek üzere, kocamla Mekke'ye gittik. Fakat onun öyle bereketlerine kavuşmuştuk ki, ondan ayrılmak mübarek yüzünü görmemek bize çok güç geliyordu onun hallerini annesine anlattım amine hatun benim oğlumun büyük şanı vardır dedi ben vallahi bundan daha mübarek bir kimse görmedim dedim sonra amine hatuna birçok bahaneler bularak biraz daha yanımızda kalmasını istedim Bizi kırmadı ve yanımızda kalması için izin verdi. Onunla tekrar kabilemize döndük. Bu sayede evimiz bereketle doldu. Malımız, mülkümüz ve şanımız arttı. Sayısız nimetlere kavuştuk. Mübarek Göğsünün Yarılması Halime Hatun anlattı. Server-i âlem, sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün, gündüzleri kardeşlerim görünmezler, sebebi nedir diye sorunca, koyun gütmeye giderler. Eve ancak gece gelirler dedim. Bunun üzerine, beni de onlarla beraber gönder. Ben de koyun güdeyim, dedi. Bahaneler bulup, nice özürler söyledim. Sonunda gönlünün razı olması için, peki dedim. Ertesi gün, Mübarek saçlarını taradım, elbiselerini giydirip, süt kardeşleriyle beraber gönderdim. Birkaç gün gidip geldi. Bir gün, süt kardeşi Şeyma, kırdan geldiğinde, ''Gözümün nuru oğlum Muhammed nerededir?'' diye sordum. ''Sahradadır.'' dedi. ''Ciğerimin köşesi bu sıcağa nasıl dayanıyor?'' diye sorduğumda, Şeyma, ''Ey anneciğim! Ona asla zarar gelmez. Zira mübarek başı üzerinde bir bulut, devamlı onunla hareket etmekte, böylece güneşin sıcağından korunmaktadır, cevabını verdi. Neler söylüyorsun? Bu söylediklerin hakikaten doğru mudur dediğimde, yemin etti. Ancak o zaman rahatladım. Yine bir öğle vakti, süt kardeşi Abdullah bana gelip, Anneciğim, acele koşun, Kureyşi karındaşımla beraber koyun gidiyorduk. Ansızın yeşiller giymiş üç kimse geldi. Kardeşimi yanımızdan alıp dağın başına götürdüler. Arkası üzere yatırıp bıçak ile karnını yardılar. Haber vermek için geldiğimde oradaydılar. Kardeşimin sağ kalıp kalmadığını bilemiyorum, dedi. O anda kan beynime sıçradı. Süratle oraya geldik. Onu gördük. Hemen mübarek yüzünü başını öpüp, ey gözümün nuru, ey alemlere rahmet oğlum, bu nice haldir ve başına gelen nedir, seni kim rahatsız etti diye sordum. O da, evden çıktıktan sonra, yeşil elbiseli iki kimse gördüm. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde yeşil zümrütten bir leğen vardı. Leğen, Kardan beyaz bir şeyle dolu idi. Beni dağ başına götürdüler. Biri arkam üzere yatırdı. Ben seyrederken, Göğsümü göbeğime kadar yardı. Hiç acı ve elem duymadım. Elini sokup, içinde ne varsa çıkardılar. O beyaz şeyle yıkayıp yerine koydular. Biri diğerine, Kalk, ben de hizmetimi yerine getireyim dedi. Ve elini sokup, yüreğimi çıkardı iki parça etti ve içinden siyah bir şey çıkarıp attı ve senin vücudunda şeytanın nasibi bu idi çıkarıp attık ey Allahü Teala'nın sevgilisi seni vesveseden ve şeytanın hilesinden emin ettik dedi sonra yüreğimi kendi yanlarında olan latif ve yumuşak bir şeyle doldurdular Nurdan bir mühürle mühürlediler. Halen o mührün soğukluğu, bütün azalarımda mevcuttur. Onlardan biri, elini yarılan yere koyunca, yaram iyileşti. Sonra beni, ümmetimden on kişiyle tarttılar. Ben ağır geldim. Bin kimseyle tarttılar, yine ağır geldim. Bunun üzerine onlardan biri, diğerine, artık onu tartmayı bırak. Vallahi onu bütün ümmetiyle bile tartacak olsan ağır gelir, dedi. O zaman her biri elimi ve yüzümü öptüler ve beni burada koyup gittiler, dedi. Yarılan yer, mübarek göğsünde belliydi. Sevgili Peygamberimizin başından geçen ve Kur'an-ı Kerim'in İnşirah Suresinin, Birinci ayeti i bildirilen bu hadiseye şakk-ı sadr, yani göğsünün yarılması denir. Muhammed aleyhisselama peygamberliği bildirildikten sonra, Eshâb-ı kirâmdan bazıları, Ya Resûlallah, bize kendinizden bahseder misiniz deyince, Ben, ceddim İbrahim'in duasıyım, Kardeşim İsa'nın müjdesiyim, Annemin ise rüyasıyım. O bana hamileyken, Şam saraylarını aydınlatan bir nurun, kendisinden çıktığını görmüştü. Ben, saat bin bekr oğulları yanında emzirilip büyütüldüm.'' buyurdu. Halime hatun, dört yaşından sonra onu Mekke'ye götürüp annesine verdi. Dedesi Abdülmuttalip, Halime hatuna çok büyük hediyeler verip ihsanda bulundu. Halime Hatun onu Mekke'ye bırakınca, ayrılığının acısını, sanki canım ve gönlüm de onunla birlikte kaldı, sözleriyle dile getirmişti. Muhterem Annenin Vefatı Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, altı yaşına kadar da annesinin yanında büyüdü. Altı yaşındayken, annesi, Ümmü Eymen adındaki cariye ile birlikte, akrabalarını ve babası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmek için Medine'ye gittiler. Burada bir ay kaldılar. Peygamber Efendimiz, Medine'de, Neccaroğullarına ait havuzda yüzmeyi öğrendi. Bu sırada bir Yahudi bilgini, ondaki nübüvvet alametlerini gördü. Yanına yaklaşıp, ismini sordu. Ahmet, deyince o bilgin bu çocuk ahir zaman peygamberi olacaktır diye bağırdı ayrıca oradaki yahudi alimlerinden bazıları da ondaki peygamberlik alametini görmüşler peygamber olacağını aralarında konuşup anlatmışlardı onların bu sözlerini duyan ümmü eymen durumu hazreti amine validemize haber verince mübarek anneleri bir zarar gelmesinden çekinerek onu alıp Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Ebva denilen yere geldiklerinde Hz. Amine valideimiz hastalandı. Hastalığı artıp sık sık kendinden geçiyordu. Başında duran sevgili oğlu Muhammed Aleyhisselam'a bakarak "Ey çekilen dehşetli ölüm okundan Allahü Teala'nın lütfu ve yardımı ile yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu" Allahü Teala senin mübarek eylesin. Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celal ve bol ikram sahibi olan Allahü Teala tarafından adem oğullarına helal ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin. Cenab-ı Hak seni milletlerle birlikte sürüp gelen putlardan ve putperestlikten muhafaza edip koruyacaktır. dedi. Ve şu beyitleri söyledi. Eskir yeni olan, ölür yaşayan, tükenir çok olan, var mı genç kalan? Ben de öleceğim, tek farkım şudur. Seni ben doğurdum, şerefim budur. Geride bıraktım hayırla evlat. Gözümü kapadım, içim pek rahat. Benim namım kalır daim dillerde. Senin sevgin yaşar hep gönüllerde. Sonra vefat etti. Orada defnedildi. Amine validemiz vefat ettiğinde yirmi yaşındaydı. Ümmü Eymen, alemlerin efendisini yanına alıp, birkaç gün süren yolculuktan sonra Mekke'ye getirip, dedesi Abdülmuttalib'in yanına bıraktı dedesinin yanında Habibe Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin babası ve annesi İbrahim aleyhisselam'ın dinindeydi yani mümin idiler. İslam alimleri onların İbrahim aleyhisselam'ın dininde olduklarını ve Muhammed aleyhisselama peygamberliği bildirildikten sonra da onun ümmetinden olmaları için diriltilip kelime-i işittiklerini, söylediklerini ve böylece bu ümmetten de olduklarını bildirmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam 8 yaşına kadar dedesinin yanında büyüdü. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke'de sevilen ve çeşitli işleri idare eden bir zat olup heybetli, sabırlı, ahlaklı, dürüst, mert ve cömert idi fakirleri doyurur hatta aç ve susuz kalan hayvanlara bile yiyecek verirdi Allahü Teala'ya ve ahirete inanırdı kötülüklerden sakınır cahiliye devrinin her türlü çirkin adetlerinden uzak dururdu Mekke'de zulme haksızlığa engel olur ve gelen misafirleri ağırlardı Ramazan ayında Hira Dağı'nda inzivaya çekilmeyi adet edinmiştir Çocukları seven ve şefkat sahibi olan Abdülmuttalip, sevgili torununu bağrına basıp gece gündüz yanından ayırmazdı. Ona büyük bir sevgi ve şefkat gösterirdi. Kâbe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan minderine onunla beraber oturur, mani olmak isteyenlere "Bırakın oğlumu. Onun şanı yücedir." derdi. Peygamber Efendimizin dadısı Ümmü Eymen'e ona iyi bakmasını ısrarla tembih eder. Oğluma iyi bak. Ehli kitap benim oğlum hakkında bu ümmetin peygamberi olacak diyorlar. der idi. Ümmü Eymen demiştir ki onun çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini gördüm. Sabahleyin bir yudum Zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde, istemem, tokum derdi. Abdülmuttalip uyurken ve odasında yalnızken, ondan başkasının yanına girmesine müsaade etmezdi. Onu şefkatle bağrına basar, okşar, sözlerinden ve hareketlerinden son derece hoşlanırdı. Sofrada, onu yanına alır, dizine oturtur, yemeğin en iyisini, en lezzetlisini ona yedirir, ve o gelmeden sofraya oturmazdı. Onun hakkında nice rüyalar görüp, birçok hadiselere şahit oldu. Bir defasında, Mekke'de kuraklık ve kıtlık olmuştu. Abdülmuttalib, gördüğü bir rüya üzerine, Muhammed aleyhisselamın elinden tutarak, Ebu Kubeys dağına çıkıp, Allah'ım, bu çocuk hakkı için, bizi bereketli bir yağmur ile sevindir, Diyerek dua etti. Duası kabul olundu Ve bol yağmur yağdı. O zamanki şairler Bu hadiseyi şiirler yazarak Dile getirmişlerdi. Necranlı Rahip Abdülmuttalip Bir gün kabe'nin yanında otururken Necranlı bir rahip Yanına gelerek konuşmaya başlamıştı. Bir ara biz İsmail oğullarından En son gelecek olan peygamberin Sıfatlarının kitaplarda yazılı olduğunu okuduk. Burası, yani Mekke, onun doğum yeridir. Sıfatları şöyle, şöyledir, diyerek birer birer saymaya başladı. Bu sırada sevgili peygamberimiz yanlarına gelmişti. Necranlı rahip, onu dikkatle seyretmeye başladı. Sonra da yaklaşıp, gözlerine, sırtına, ayaklarına baktı ve heyecanla, işte, o budur! ''Bu çocuk senin neslinden midir?'' dedi. Abdülmuttalip, oğlumdur deyince, Necranlı rahip, kitaplarda okuduğumuza göre, onun babasının sağ olmaması lazım dedi. Abdülmuttalip, o oğlumun oğludur. Babası daha o doğmadan, annesi hamileyken ölmüştü deyince, rahip, ''Şimdi doğru söyledin.'' dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalip, oğullarına, ''Kardeşinizin oğlu hakkında söylenileni işitin de, onu görüp gözetin ve iyi koruyun.'' dedi. Dedesinin vefatı. Abdülmuttalib, vefat edeceğine yakın, oğullarını toplayıp, ''Artık dünyadan ahirete göç etme vaktim geldi. Tek düşüncem, bu yetimdir. Keşke ömrüm uzun olaydı da, bu hizmeti severek devam ettirseydim.'' Fakat elden ne gelir? Ömür vefa etmeyecek. Şimdi gönlüm ve dilim, bu hasret ateşiyle yanıyor. Bu inci tanesini, içinizden birine emanet etmeyi isterim. Acaba hanginiz, layıkıyla onun haklarını gözetir ve hizmetinde kusur etmez? dedi. Ebu Leheb, dizleri üzerine çöküp, ey Arabın efendisi! ''Eğer bu emaneti teslim etmek için, aklınızdan geçirdiğiniz biri varsa, ne ala? Yoksa bu hizmeti ben görürüm.'' dedi. Abdülmuttalib ona, ''Malın çoktur. Fakat sen katı kalplisin ve merhametin azdır. Yetim kalbi ise yaralı ve incedir. Hemen kırılır.'' dedi. Diğer çocuklardan bazıları da aynı isteği tekrarladılar.'' Abdülmuttalib, her birinin hususiyetlerini söyleyerek kabul etmedi. Sıra, Ebu Talib'e gelince, ben hepsinden çok bunu istiyorum. Fakat, büyüklerim dururken, öne geçmek uygun olmazdı. Malım azdır ama, benim sadakatim, kardeşlerimden ziyadedir, dedi. Abdülmuttalib de, doğru söylersin, bu hizmete layık olan sensin. Lakin ben her işte ona danışır ve isteği üzere hareket ederim. Her seferinde de doğru neticeye vararım. Bu hususta kendisiyle meşveret edeyim. hanginizi tercih ederse o benim de kabulümdür dedi. Sonra sevgili peygamberimize dönerek ey gözlerimin nuru senin hasretinle ahirete yöneldim bu amcalarından hangisini tercih ediyorsun diye sordu. Peygamber efendimiz o an kalkıp, Ebu Talib'in boynuna sarıldı ve dizine oturdu. Abdülmuttalib o zaman çok ferahladı ve Allahü Teala'ya hamdolsun. Benim istediğim de bu idi, dedi. Ve Ebu Talib'e dönerek, Ey Ebu Talib! Bu inci danesi, Ana-baba şefkati görmemiştir. Ona göre bakıp, Üzerine titreyesin. Seni diğer çocuklarımdan, Daha üstün görürüm. Bu büyük ve pek kıymetli emaneti, Sana havale ettim. Çünkü sen, Onun babasıyla, Aynı anadansınız. Onu kendi nefsin gibi koruyasın. Bu vasiyetimi kabul ettin mi? Diye sordu. O da, Kabul ettim, Deyince, Abdülmuttalib, Sevgili peygamberimizi kucakladı, mübarek başını, yüzünü öptü ve kokladı. Sonra hepiniz şahit olun ki ben bundan daha güzel bir koku koklamadım ve bundan daha güzel bir yüz görmedim dedi.